Tekvir suresindeyiz. Ammeüdünün Abese suresinden sonra gelen sure et Tekvir. İçinde geçen ilk ayet ilk kelimede güneşin dürülmesi den bahsedilen e, kelimeden dolayı bu sureye Tekvir, et-Tekvir denmiş. Allah Teala diyor ki İze şemsu kuvirat. Düne, güneş dürüldüğü, büküldüğü zaman. Tekvir, alimler diyorlar ki tekvir bir şeyi bir şeye dolamak. Onun içinde e, sarık dolamaya Arapçada ne deniyor? Et-tekvir. Sure diyoruz ya biz. Sure de buradan geliyor. Dolamak, çevirmek. Tabii tefsire baktığınız zaman kıyamet gününde güneş ne olacak? Birbirine dolanacak, birbiri içine geçecek. ışığı kaybolacak. Yani o bugün gördüğümüz, bizi aydınlatan, az sonra ışıkları kapatın, güneş çıktı dediğimiz o güneş, kıyamet gününde pörsüyecek, sönecek. Işığı olmayacak ona. Bu sure, işte bu ayet-i kerimeden dolayı tekvir, et tekvir, dürülen anlamı ve anlamından dolayı bu ismi almış, bu isimle isimlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyle alakalı diyor ki, hadis, Tirmizi'de geçiyor ve İmam Ahmet İbn Ambel'de zannedesem geçiyor. Tirmizi'deki bir kesir Tirmizi'yi atretmiş. Evet. Aynı şekilde İmam Ahmet rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men serrehu en yanzura ila yevmil kıyâmeh. Men serrehu en yanzura ila yevmil kıyâmeh. Kim kıyamet gününe bakmaktan hoşnut olmak istiyorsa, kim kıyamet gününe bakarak hoşnut, hoşnut olacaksa tane ra'yu ayn. ve bu kıyamet gününü, kıyamet sahnesini, kıyamet olayını ra'yu ayn. Böyle gözüyle, çıplak gözüyle görüyormuşçasına. Görüp anlamak istiyorsa diyor ki Aleyhissalatu vesselam o kimse ne yapsın? Fel yakra, Fel yakra. Okusun. Ne okusun? İvez şemsu kuvirat. Şu an bizim tefsirini yapacağımız olan sure okusun. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki bizlere bir şeyler anlatıyor. Anlattığı şeylerden bir tanesi de ne? Kıyamet sahneleri. Kıyamette yaşanacak olan olaylar. Derdi kıyamet olan, derdi ahiret olan, derdi darus selam olan, cennet olan insan ne yapar? Ya bir araştırır bakar. Şimdi ne yapıyoruz biz? İlgilendiğimiz bir konu varsa hemen onunla alakalı Belgeleri toplayıp okumaya başlıyoruz değil mi? İnternetten buluyoruz, yurt dışından kitabı getiriyoruz, dökümanı getiriyoruz, İçine bakıp okumak için. Kur'an-ı Kerim'i de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Böyle açıp okumamız, okuyup anlamamız, anlayıp amel etmemiz gerekiyor. Ama açıp okumazsak, okumayı bilmiyorsak, hakkıyla okuyamıyorsak, ezberleyemiyorsak, ezberlemediysek, namazlarımızı hala 2-3 tane sureyle kılıyorsak, Aleyküm, gelelim böyle bu tarafa doğru gelelim. İşte o zaman Allah Teala'nın Kitabı Kur'an-ı Kerim'de dediği üzere "E fele yetedebberunel Kur'an em ala kulubin aqfaluhâ?" Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Düşünmezler mi? Okuyup anlamazlar mı? Yahut kalplerinde onların kilit mi var? Yani Kur'an'ı okuyup anlamamanın, tedebbür etmemenin kaynağı ne olabilir? Olsa olsa kattaki kilit olabilir. Yani Kur'an'dan uzak yaşıyorsak Kur'an her gün görmemize rağmen iş yerimizin, evimizin o rafında köşede durmaya devam ediyorsa, indirip alıp okumuyor, okumuyor, ezberlemiyor, ezberlerimizi tekrarlamıyor, tefsirine bakmıyor, anlamını öğrenmiyorsak bunun tek bir sebebi var. O da kalbinin ne olması? Mühürlenmiş olmaz. Kalpte mühür varsa insan ona yaklaşamaz. Bahaneler, meşgaleler, onu oyalayan şeyler sürekli hayatının bir yerinde çıkar karşısına. Ve aylar geçmiştir, yıllar geçmiştir, kitabı açmamıştır. Biz bu kitabı okuyacağız ki öğüt alacağız. Bu kitabı okuyacağız ki allah Teala'nın bu kitabını, bu mübarek kitabını, cenneti düşüneceğiz, cehennemi düşüneceğiz, ahireti düşüneceğiz. İşte ahireti düşündüren surelerden bir tanesi de yine bu sure. Daha önceki derslerimizde de söyledik. Yüce Allah özellikle Mekke'de inen surelerde bizlere ahiretten bahsediyor, ölümden bahsediyor, ölümden sonraki hayattan bahsediyor. Bunun sebebi nedir? Bizleri ona hazırlamak, ölümü hazırlamak, dünyada orayı görerek, onu düşünerek yaşamak. Gerçek olan o hakikat, ölüm hakikatini sürekli düşünmek zaten bize ne yapılmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından da teşvik edilmiş. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Lezzetleri, insanın ağzının tadını kaçıracak olan lezzetleri yerle bir eden, ölümü çokça anın, ölümü çokça hatırlayın. Sürekli insanın ne yapması lazım? Ölümü hatırlaması lazım. Niye? Tekrardan dirilişi düşünerek, yapmış olduğu amellerin, yapmış olduğu dünyadaki işlerin karşılığını, İyi ya da kötü olarak alacağı günü düşünerek dünyada kendine çekirdüzen vermesi için. Diyor ki allah Teala, اِذَا şemsu قُوْوْوِرَتْ Güneş dürüldüğü zaman وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Yıldızlar döküldüğü, saçıldığı zaman yıldızlar o tepemizde duran allah Teala'nın bakanlara süs olarak gökyüzünde baktığımız zaman değil mi? Süs olarak diyor ayet Bir ayeti i Yola çıkanların, yolcuların yollarını bulduğu alamet, işaret. Bazen böyle Medine'deyken çöle giderdik pikniğe. Arabanın her şeyin ışıklarını söndürürdük. Göğe bir bakardık. Başımızın üstünde sanki ne gibi, avize gibi, güzel böyle lambalar gibi yıldızlar duruyoruz. Başımızın üzerinde duruyoruz. Böyle kafanı bir kaldırıyorsunuz. Süs gibi Bunların hepsine yukarıda kim? Yüce Allah. Bunlar ne olacak? Kıyamet gününde patır kütür dökülecek. Şimdi yeryüzüne meteorlar geliyor ya böyle taşlar. Taş bir geliyor, kuru bir taş. Belki o gökte neydi? Yanan, parlayan bir ışıktı. Evet. Ve izel cibalus suirat. Dağlar yürütülecek. Dağlar harekete geçecek. Ve dümdüz olacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Düşünün. Şimdi engebeli yollardan geçiyoruz, tırmanıyoruz, iniyoruz. O dağlar dümdüz olacak. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ El-عِشَار Hamile deve demek. Dişi hamile deve. Arapların en çok sevdiği, değer verdiği hayvanlar develer biliyorsunuz. Bugün bile öyle. İstediğiniz zaman bu zengin Arap ülkelerine Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın böyle o ülkelere, komşu kentlerine adamlar birbirlerinin hal ve hatırlarını sorarken develerin halini hatırını da soruyorlar. Nasılsın iyi misin? Develer nasıl diyor. Ve böyle akıl almaz paralar veriyorlar develere. Akıl almaz paralar harcıyorlar develere. Çok değerli şeyler onlar. Hala var o yani. Şimdi bizim için deve hiçbir şey ifade etme gibi gözüküyor. Adamlar deveye belki İstanbul'daki bir apartman parasını veriyorlar. Bırakın daire parasını, apartman parasını. Ufak yeni doğmuş deveye böyle bakıyorsunuz. Tabii kendi kriterleri var onların. Bakıyorlar böyle. Bözleri, kirpikleri, dudağı, rengi bunların hepsi fiyata fiyat katıyor. Adam işte 100 bin dolar, 200 bin dolar, 300 bin dolar, 1 milyon dolar böyle paralar veriliyor devlere. Onun dışında da deve eski dönemlerde de Araplar için değerli bir hayvan. allah Teala diyor ki وَاِذَا الْعِشَارُ اُطْدِيلَتْ O develer o hamile develer terk edilip bırakıldığı zaman. Düşünün kimse ona bakmayacak bugün bile insanların böyle paralarını harcadığı o develere bakılmayacak, terk edilecek, bırakılacak. وإذا البحار سُجِّرت وإذا الوحوش حُشرت hayvanlar, vahşi hayvanlar bir araya toplanacak. Korkuyorlar. Ve bugün belgesellerde de görüyorsunuz. Aslan bir geliyor bir sürüye. Hepsi bir oraya toplanıyorlar. Yani kıyamet öyle bir şey ki korkutucu bir gün ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cuma günü kıyamet kopacak. Cuma günü. Cuma günü Adem yaratıldı. Cuma günü cennete konuldu. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Ve Cuma günü kıyamet kopacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor dağlar, dağlar, denizler Cuma günü korkar. Dağlar ve denizler Cuma günü ne yapar? Korkar. Neden korkar? Kıyametin kopmasından korkar. Olağanüstü bir durum yaşanacak. Şimdi biz dün de okuduk arkadaşlar Bakara Suresinin tefsirinde. allah Teala taşlardan bahsediyor. Taş, kaya. Evet, bu taşlar öyle taşlar ki kimisi yarılıyor, içinden su fışkırıyor. Kimisinden nehirler akıyor. Kimisi de diyor ne haber? Düşer. Neden dolayı düşer? Allah korkusundan dolayı düşer. Yani o görmüş olduğumuz cansız, kuru Nefes alıp vermeyen o taşlar aslında Allah'ı tesbih ediyor, Allah Teala'dan korkuyor. Değil mi? Demek ki onlarda böyle hisler de var. Bu izel cibal suyiret. Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağlar yürütüldüğü zaman ve ve izel bihar sujjiret. Denizler tutulup yakıldığı zaman denizden bir şey kalmayacak denizler ateş olacak tutulacak yanacak düşünün denizleri böyle bir gün diyor ki havadar ardından ve idel mevuđtu ve idel nufusu zuvijet ve Bir nufusu göre ruhlarla nefisler ruhlarla bedenler birleştiği zaman tefsire göre her nefis yapmış olduğu ameliyle karşılaştırıldığı zaman yani ameller karşımıza çıkacak değil mi o gün? Bizim, bile yap, bizim yapmış olmamıza rağmen bizim işlememiz olma, olmuş olmamıza rağmen bizim günahımız olmasına rağmen unuttuğumuz günahlarımız var. Değil mi? İnsanoğlu öyle unutkan bir yaratık. Ama unutmayan sürekli kayıt altında olan bir kayıt var arkadaşlar. Yapmaya ya diyorsun. Onlar yapmıştık biz. Bugün böyle sana mesela Hı. küçükken yaptığın şeyler anlatıyor anneniz babanız. Siz tanıyan eskiler. Sen unutmuşsun. Hatırlattık o zaman, zaman gülüyorsun. Evet diyorsun. Nasıl gülülen şeyler? Bir de ağlatacak olan günahlar var. Kıyamette böyle karşında olacak onlar. Şayet tövbe etmediysen. Şayet pişman olup ondan el etek çekmediysen. Değil mi? Evet. Oza el-me'udete ilet. Toprağa canlı canlı gömülen o çocuğa, o kız çocuğuna sorulduğu zaman sorulacak oyun. gün ay zem min qutilet? Hangi günahtan dolayı? İşlemiş olduğu hangi şeyden dolayı gömüldü? Hani günahı neydi? Biliyorsunuz, Arap müşrikleri kızları ne yapıyorlar? Düdüleri toprağa gömüyorlar. Toprağa canlı canlı gömüyorlar. Sebeplerinden bir tanesi de ileride bir de Kötü kadın olur. Ailemize leke sürer. Ahlaki bir ne var? Mekke toplumlarında bir hassasiyet. var, cahiliye hassasiyet. Yani Mekke toplumu ilginç bir toplum. Bugün insanlar onları böyle farklı bir şekilde algılayıp tanımlamaya çalışıyorlar. Değil mi? Ben yani zannediyorum ki Mekke toplumu ateist bir toplumdu. Mekke toplumu ateist bir toplumdu. Çünkü Mekke toplumunu tasvir edenler öyle tasvir ediyorlar. Toplum onlar ateist anlıyor. Filmlerde, şurada burada Mekke toplumu böyle sanki Allah'ı tanımayan bir toplum. Halbuki Mekke toplumu kendilerini yaratanın Allah olduğunu biliyor. Mekke toplumu kendilerini yaratanın Allah olduğunu biliyor. Ahlaki değerler var. Kadınlarla alakalı Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın hanımı aleyhisselatü gelip beyat etmek istediğinde beyat edince Aleyhisselam tabi beyat edilecek ilk husus Allahu Teala şirk koşmamak, ortak koşmamak, değil mi? Ardından işte sıralıyor Aleyhisselam zina etmemek kadın için, kadınlar için. Ne diyor Hint, radıyallahu anha, Hür kadın hiç zina eder mi? Şaşırıyor. Yani hür kadın zina etmez. Böyle bir ahlaki değer var toplumda. Tabi Mekkeliler en yap yaptıkları en kötü şey neydi arkadaşlar Allah-u Teala'ya aracılar koşarak şirk koşmak aracılar koyarak şirk koşmak ve bu kıyamete kadar şeytanın oynayacağı oyun kıyamete kadar da bu devam edecek allah Teala bize kitabında İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiş Lut'tan bahsetmiş, Nuh'tan bahsetmiş ve her kavimin problemi ana problemi neydi? Şirk bu şirkin yanında kendilerine az problemleri vardı Lut kavmi erkekleri yöneliyor değil mi? Kendilerine az problemler var. Ama ana problem, ana mücadele ne? Şirk. Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyan bunu görür. Ve kıyamete kadar da şeytanın insanlar üzerinde kuracağı düzen, kuracağı hile hep ne olacak? Şirk olacak. Niye şirk? Çünkü şirk günahların en çirkin. Şirke düşen insan her yüzündeki en sapık insan. Aklınıza gelebilecek bütün sapıklıkları bir kenara koyun. Şirki başka bir kenara koyun. Şirk sapıklıkların en sapık, evet. iğrençliklerin en iğrencidir. Evet. Ve ize suhfunu şirat. Sahifeler, defterler ne yapılacak? Yayılacak. Allah-u bir kitabın, Kur'an-ı Kerim'de? O gün diyor, insan kitabını açık olarak alır. Yani sana zahmet et ettirmeyecekler o gün. Kitabı açmak için. Açayım da yok. Hazır. Tak önünde okra kitabını kefa hasiba bugün kitabını oku sen oku kefa binifikelom alik hasiba senin kendi nefsin sana hesap sorucu olarak yeter başka gerek yok ama buna rağmen Allahu Teala kul hiçbir şekilde itiraz etmesin sussun diye bahane olarak hiçbir şey sunamasın diye kulun ellerin ve ayakların dahi konuşturacak şunun elin zaten konuşuyor Allah torada, değil mi? Ya Onların elleri konuşur, ayakları şahit olur. Şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ve sema tat, gökyüzü böyle sıyırılacak. Düşünün böyle bir ambalajı açtığınız zaman çekiyorsunuz diye kağıdı böyle. O ifade hala Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kaçtı ifadesi böyle. Suriye Arabistan'da. Telefonunuza kontrol aldığınız zaman o kontrolün arkasında böyle kazıldığınız numaraların yazdığı yer vardır ya kazırsınız. Orada öyle diyor, ıkışıp ne yap? Kazı. Tamam orayı kazı. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ve iz-semau Gökyüzü böyle ol zaman yerinden sökülüp kazıldığı zaman. Bugün bizim gördüğümüz böyle bir ne var? Bir dünya var, dağlar var. Bunlar hep böyle ne gibi bize geliyor? Hep kalacak bu şekilde. Bir sura üflenmesine bakar arkadaşlar. Sura üflendiği zaman, Allah Tanrı emrettiği zaman haydi gidiyoruz. Hiçbir şey kalmadı. Gökyüzü sıyrılacak. Denizler tutuşturulacak. Dağlar yürüyecek. Dümüz olacak. Evet. Cehennem kaynamaya başladığında, yakılıyor ateşi. Başlıyor. Daha da Kaynamıyor. Ve izel Cennet Uzlifet, Cennet yakınlaştırılacak. Değil mi? Cehennemi melekler getiriyor, 70 bin melek. Cehennemin kaç tane kulpu var? 70 bin tane kulpu var. 70 bin kulpu, 70 bin tane melek cehennemi tutmuş getiriyor. Her kulunda 70 bin melek var, evet. Her kulununda 70 bin melek var, cehenneme getiriyorlar. Allah Teala cehenneme soruyor, doldun mu? Değil mi? Doldun mu diyor. Cehennem ne diyor? Helmin nezid daha var mı? Daha var mı istiyor cehennem. Daha var mı diyor. Evet. Alimet nefsum ma ahdarat. allah Teala bakın. Bu ayete kadar bir şeylerden bahsetti. Kök yüzü Bahçıayı hayvanlar bir araya toplandığında hamile develer bırakılıp terk edildiğinde e, ee, şimdi cevap gelecek. Bakın cevap bu işte. Alimet nefsun ma ahdarat. Bu bir usulup. Özellikle bu Ammecüzündeki surelerde, Mekki surelerde bu var. Önce bir giriş. Allah sana mesela: Ve şemsi ve duha ve ve Yemin bunları. Göğe ve gö delip gelen yıldızıya yemin olsun. Duyan Arap şaşırıyor. Şimdi biz de tefekkür etsek şaşırırız. Değil mi? Yani göğe yemin olsun, yıldıza yemin olsun. Yıldıza yemin olsun. Yani bunu okuyan insan şaşırıyor. Diyor ki ne oluyor acaba ne gelecek? Şimdi bakın okuduk bunları. Dağlar yürütüldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman. e ne gelecek? Alimet nefsun ma ahdarat. Her nefis, her şahıs, her kişi bilecek neyi? Ma ahdarat sunduğu şeyi. Neyi sunuyor? Amel. Herkes biliyor. Yapmış olduğu ameli ne yapacak? Alimet nefsun ma ahdarat. Ardından Allah Teala diyor ki: "Fe uqsimu bil khunnas." Teala şimdi burada yemin ediyor. "Fe la uqsimu bil khunnas." Nedir khunnas? Kaybolan demek. Gizli. Buradaki Allah Teala ne? Burada yemin ediyor şimdi. Khunnas kaybolan yıldızlar. Yani akşam o olan yıldıza bakıyorsunuz sabah gökyüzüne kaybolmuş gitmiş. Fe la uqsimu bil khunnas akan giden yıldızlar el kunas el jawar akan giden ve e, gözüken akşamda gözüken yıldızlar el khunnas sabah kaybolan Allah Teala bakın yıldızlara yemin ediyor. Allah Teala mahlukatından dilediğine ne var? Yemin eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrüne, hayatına yemin ediyor allah Teala. Vel amruh ya diyor. Senin ömrüne, hayatına yemin olsun. allah Teala yaratmış olduğu şeylerden dilediğinin adıyla ne var? Dilediğinin adıyla yemin edebilir. Kur'an-ı Kerim'de çok var değil mi? Ve şemsi ve zuhaha ve semai ve tarik ve semai zâtil buruc. Bunların hepsi yemin. Vel asri Bunların hepsi yemin. Allah-u Teala dilediğiyle yemin eder. Ama biz kullar ancak nasıl yemin ederiz? Allah-u Teala'nın adıyla yemin ederiz. allah Teala'nın adından başka bir kimsenin, mahlukatın adıyla yemin etmek nedir? Şirktir. Ben halefe bi gayri illahi fekat eşrak ediyor. Kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse muhakkak ne yapmıştır? Allah-u Teala'ya şirk koşmuştur. Şimdi aranızdan Arap bilen aklından geçeceği bilen olabilir. Ya Allah'tan başkasının adını yemin eden var mı? Çok yaygın arkadaşlar. Mesela Arap ülkelerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın adına yemin ediyorlar. Bir şey vurgulayacakları zaman ne diyorlar? Ben nebi. ben nebi. Bir gün Libya'dan birisi gelmişti. Adam ikide bir konuşurken bir şeyler söylüyor. Tabi daha hani lehçesine de kulağım alışmamış. Arada bir böyle alakası yokken konuyla ticaret konuşuluyor. Ven nebi diyor ki. Dedim ya bu ne ven nebi falan ne alakası var ne diyorsun yani. Suriyeliler mesela salli Muhammed diyorlar. Yani. Salamat getir. Bu ven nebi diyor. Dedim ya sen yemin mi diyorsun? Her dedi yemin mi. Dedim, bu caiz değil. Bu şirk. Allah'tan başkasından neyin edilmez. Düşündü şöyle evet dedi ya. Yani, Yaptığının farkında bile değil. O kadar yaygın. Bu o kadar yaygın Araplarda. Evet, tabi yani Abdullah bin Mesud ne diyor? Anh. Doğru söyleyerek, Allah'tan başkasına, yalan söyleyerek Allah'ın adına yemin etmek, yalan söyleyerek yani ama Allah'ın adına yemin etmek. Bir konuda bir adam yalan söylüyor, yalanına da Allah'ın adını alarak yemin ediyor. Bu diyor Abdullah bin Mesud. Başka doğ, ...doğru söyleyerek başkasının adına yemin etmekten benim için daha hayırlıdır. Anladık mı? Yalan söyleyerek, yalanıma desteklemek için, yalanımı güçlendirmek için, yalanıma inanılması için... ...Allah'ın adını anarak, bak, vallahi billahi tallahi diye Allah'ın adını anarak yemin etmek diyor... ...benim için daha sevimlidir. Neyden? Doğru söylediğim bir şeye... ...zirilerini inandırmak için mahlukattan birisinin adıyla yemin etmek... Çünkü birisi günah, birisi şirk. Birisi günah, diğeri ise şirk. Bugün var öyle. Yine bazı Arap ülkelerinde, Türkiye'de de vardır, karşılaşmadım ama, şeyler, bazı tarikatlar var. Yani adama Allah'ın adına emin ettiriyorsun, ediyor yani, evet diyor. Vallahi billahi tabloydu. Şeyhin adına yemin et, böyle olmanın yok diyor, Korkuyor. Çünkü niye? Şehrin adına veyahut da türbeye eden mübareğin adına yemin ettiği takdirde çarpılacağını zannedebiliyor. Var bu. Özellikle Mısır'da çok var. Yani adam yemin nedir? Yemin tazimdir. Ta Yüzeltmedir. Yani korkmadır. Huşudur. Boyun eğmedir. Bunlar olduğu zaman böyle kimsenin adını alarak ne yapıyorsun? Yemin ediyorsun. Yani yemin budur yani. Yemin budur. Evet allah Teala da kullarından dilediğine, yarattıklarından dilediğine yemin eder. Ve'l-leyli iza as'as Ve'l-leyli as'as Gece gelip çöktüğünde Gece gelip çöktüğünde Ve's-subhi iza teneffes Sabah ağırdığında. Hatırlayın. Demin de söyledik. Yine bir şey gelecek. Şimdi allah Teala bakın bir mukaddeme, bir giriş Dikkat çekiyor Allah Teala. Deminden güneşin dürülmesinden, deminden vahşi hayvanların bir araya toplanmasından, hamile olan değerli o develerin terk edilmesinden bahsetti Allah Teala. Ardından ne geldi? Alemet nefsun ma ahdarat. Her nefis ne yapacak? Bilecek, neyi bilecek? Yaptıklarını, sunduklarını ahirete getirdiğini bilecek. Şimdi diyor ki Allah Teala, kayıp giden, kaybolan Ortaya çıkan, geceliğin ortaya çıkan yıldızlara yemin olsun. Geldiği zaman, karanlığıyla bürüdüğü zaman geceye yemin olsun. Ağırdığı zaman, açıldığı zaman sabaha yemin olsun. Ee, bakın şimdi yine geldi. İnnehu la kavlu rasulün kerim. İnnehu la kavlu rasulün kerim. Bu Kur'an kimin sözüdür? لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Kerim olan, pek değerli olan o Rasulün. Kim o Rasul? Cebrail. Yani bu Kur'an, Allah-u Teala bu Kur'an'ı kimi zaman kime izafe ediyor? Cebrail'e. Kimi zaman? Peygamberimize izafe ediyor. Ama asıl olarak kelamın başladığı, bu kelamla ilk konuşan kimdir? Hüce Allah-u Teala'dan alıp, Peygamberimize getirdiği için, Cebrail Aleyhisselam'a ne oluyor Kur'an izafe ediliyor. Evet. Mesela Allah-u Teala can almakla alakalı da böyle bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. وَالَّذِي bil بِالْلَيلِ Sizleri gece ne yapan? Vefat ettiren O'dur. Kimdir? Allah'tır. Yani vefat ettirmeyi, öldürmeyi, can almayı, ruhu almayı kime izafe ediyor? Kendisine. وَالَّذِي bil بِالْلَيلِ Çünkü Ölüm emrimizi veren, ruhumuzun bedenlerimizden çıkma emrini veren kim? O. Yüce Allah. Başka bir ayette kendime diyor ki, onlara meleklerimiz geldiğinde onların canını aldığında, onları öldürdüğünde, hatta tevaffethum, tevaffethum onları vefat ettirdiğinde kimler? Rusuluna elçilerimiz, meleklerimiz. Burada ruhu alma kime izafe ediyor allah Teala? Melekler. Melekler. Çünkü o anda o görevi yapan kim? Melekler. O anda konuşan bu Allah Teala'nın kitabı ile konuşan kim? Cebrail. Ve Cebrail çok azametli, çok büyük bir melek. Çok azametli, çok büyük bir melek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi halinde, kendi suretinde iki defa görüyor. "Cebrail'i gördüm." diyor. Ufukta gördü Aleyhissalatu vesselam. 600 tane kanadı vardı. 600 kanadı var. Şimdi herkesin aklına böyle bir ne geliyor? böyle 600 kanat nasıl renk beyaz mı şey mi bunların hepsini insan ne yapması lazım? Keyfiyetini bir kenara bırakması lazım. Yani insanoğlu görmediği şeyi kendisine gösterilmeyen, ve özelliklerinden bahsedilmeyen şeyi olduğu şekilde kabul edip ne yapacak? Manasını kabul edip keyfiyetini bırakacak. Bunu anlamak bu tür an insanlar için normal. Yani bir sürü teknolojik alet var şimdi, acayip şeyler yapıyor. Hiçbirimiz nasıl çalıştığından, nasıl bunların bu şekilde bize hizmet sunduğundan haber, bilmiyoruz yani. Keyfiyetini bilmiyoruz ama diyoruz, yapıyor işte. Adam diyor ki ya bana diyor, şu programı yüklesene, yok diyor, bu almaz, bu seninki olmuyor. Niye? Ya işte, anlamazsın, olmuyor işte, tamam o zaman. Şimdi anlayabilir miyiz yüce Allah'ın sıfatlarını? Kendine layık, kendine ait olan bize beyan ettiği, açıkladığı, haber verdiği sıfatları, keyfiyeti nasıl? Allah-u Teala nasıl işitir, nasıl görür? Arşına nasıl istiva etmiştir? Sen Cebrail olan, mahluk olan bir meleğin kanadını, altı tane nasıl kanadı olduğunu anlayamazken, anlamam mümkün değilken, kendini niye o sularda dolaştırıyorsun? Allah-u Teala nasıl görür, nasıl işitir? Kendine layık nasıl eli vardır, nasıl gözü vardır? Bunları sorabilir misin? Nasıl olarak soramazsın? Sadece sana düşen nedir? Teslimiyet. Evet. Cebrail böyle azametli bir melek. Zî kuvvetin, bu melek diyor ki zî kuvvetin, kuvvetli bir melek. Çünkü vahiy. Vahiy getirecek. Tabi kuvvetli olmasına rağmen ne diyor rivayette aleyhissalatü vesselam? allah Teala kökte bir emir buyurduğunda bir hüküm buyurduğunda bütün diyor melekler ne yapar? Bayılır, kendinden geçer. Bütün melekler bayılıp kendinden geçer. Şimdi Allah ﷻ bir emirde buyuruyor, emir buyuruyor ve bütün melekler bayılıyorlar. Bir ses duyuluyor. O ses diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, mermer gibi böyle parlak bir taşın üzerinden sürtülen neye benzer zincir? zinciri şöyle sürttüğün zaman böyle taşa, mermere bir ses çıkar diye öyle bir ses duyulur. İlk diyor uyanan, ilk ayılan baygınlık geçiriyorlar. İlk ayılan kim olur? Cebrail olur. Sonra ardından melekler ve birbirlerine sorarlar. Derler ki allah Teala ne buyurdu? allah Teala ne buyurdu? allah Teala hak buyurdu derler. Allah-u Teala kitabı kılanın içerisinde ne diyor? Hatta izâ an kulûbihim Onların kalplerinden korku giderildiğinde ne bu ayetin tefsiri İşte bu. Meleklerin kalplerinden o korku gidince ayıldıklarında galu ma'za zaqa rabbukum birbirlerine derler ki Rabbiniz ne buyurdu? Galul hak derler ki hak buyurdu. Yani Cebrail bile azametli olan bu melek bile Allah'ın emri olduğu zaman vahiy geldiği zaman ne oluyor? Bayılıyor. Aleysatuna selam vahiy geliyor, deve çöküyor pütür pütür terliyor aleyhissalatü vesselam. Ayşe radiyallahu anh'ın kucağında diyor ki kaval kemiğim kırılacak. Vahiy geliyor basıyor ağır basıyor. Ama şimdi adam çıkmış dangalak vahiy anlatacak insanlara pislik herif diyor ki Peygamberimiz Cebrail'e dedi ki ya sen bunu nereden alıyorsun? Bu vahiy kimden alıyorsun? Nasıl alıyorsun? O da dedi ki işte bir perde var göremiyorum nereden olduğunu kimden olduğunu Alıyorum, getiriyorum tarzında. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam ona güya o perdeyi bir arala. Şöyle bir bakmasın. <gülüyor> Cebrail bir dahaki gittiğinde akıl aldı ya ondan sonra perdeyi bir araladı, bir baktı. Kim var içeride, kim oturuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Yani vahiy ondan ona geliyor diyor. Böyle bir ne kurmuş? Böyle bir saçma bir düzen kurmuş bunu anlatan adam. Vahiyin ne olduğunu bilmiyor bu adam. Yani Allah Teala'yı hakkıyla tanıyamamış. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala müşriklerden bahsederken diyor ki: "Ve ma hakka kadrihi." Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini okusaydı bu adam bilseydi yahut da hani iman etseydi böyle safsatalara girmezdi ya. Ne demek Cebrail bir kere kendinden geçiyor, bayılıyor yani. Peygamber a.s.ın sözünü bekliyor, gelecek de vahiy hazırlanıyor ona. Ağırlık çökecek yine halledecek. E, vahiy gelmemiş. Kimi zaman aleyhissalatü bakıyor. Göğe bakıyor. E bir bu var. Bir de bunların anlattığı bir ne var? safsatalar var. Böyle uyduruk hikayeler var. Evet. Zil arşi mekin Bu Cebrail, bu melek arş sahibinin Allah'ın katındadır mekin Mekin yani mekanesi olan, yeri olan. Allah katında şanlı, şanı olan bir melek. Ama ona rağmen Allah buyurduğu zaman bayılıyor. Kendinden geçiyor. Nice melekler var ki diyor Allah sana göklerde. şefaatleri hiçbir fayda vermez. Evet. Muta'in semme emin. İtaat edilir. İtaat edilendir, sözü dinlenendir. Sonra da güvenilirdir bu melek. allah Teala güvenir diyor. Kendisini bu ümmete nispet eden, bu ümmetten olduğunu sayan ki bu ümmetin onlardan uzak olduğu o rafiziler, o şiiler ne diyorlar arkadaşlar? Cebrail diyorlar hata etti. Akta ah Acibril diyorlar. Ah acibril. Nasıl hata etti? Diyorlar vahyi Ali radıyallahu anh'ı Ali'ye getirecekken diyor peygambere gitti götürdü. Bunu açık bir şekilde söylüyor kitaplarında. Hata saat diyor. Hal bir şey Allah Teala diyor ki emin güvendir durum. Sonra Allah Teala ve ma sahibukum bi mecnun. Sizin arkadaşınız, dostunuz yani hemşeriniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Mekke'li müşrikler mecnun değildir, deli değildir. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Farklı farklı iftiralar atıyorlar. Sihirbaz, sahir, kahin akla başından gitmiş, mecnun Dımat radıyallahu anh'ı hatırlayın. Mekke'ye geldiğinde ne diyor? Gösterin bana diyor. Muhammed denen bir adam varmış. Mecnunmuş. Cinler çarpmış. Ben ise diyor böyle cin çarpan adamları okuyan, onlara rukiye yapan bir insanım. Bana gösterin gideyim okuyayım. Geliyor Mekke'ye bunun için gelmiş. Radıyallahu anh. Sonradan Müslüman oluyor değil mi? Aleyhisselatü vesselama geliyor diyor. Nedir senin sıkıntın, derdin? Ne anlatıyorsun? Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Innelhamdülillah nehmeduhu ve nesra'inu. Hutbe-i Hace'yi ona. Hutbe-i okuyor. Bunu duyan Demet diyor ki bu diyor deli adamın sözü olamaz. Çağırıp getirip Müslüman oluyor. Değil mi? Yani Mecnun değil onlar da biliyorlar Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam'ın Mecnun olmadığını. Yani Hilal Ay'ın bir kısmını bu dağda, bir kısmını bu dağda gören bu Mekkeli müşrikler Peygamberimize neden deli diyorlar? İnkar. Kör bir inkar. Kuru bir inkar var. Onlar ayı yarılmış. Istemişler. Allah Resulü de peygamberimiz de allah Teala'dan istemiş. Bu mucizeyi vermiş allah Teala peygamberine. Bunu gören adam ne yapması lazım? Adam olması lazım öyle değil mi yani? İman etmesi lazım. Normal şartlarda. Ama inat, cuhut, cahat. Böyle kuru bir inat. Körü körüne bir inat yok diyor kardeşim. Sen diyor mecnunsun diyor. Veyahut da sen diyor gözlerimizi bizim ne yaptın? Büyüledin diyor. Evet. وَلَقَدْ ufuk il mubiin. O diyor, peygamberimizden bahsediyor, onu yani Cebrail'i ne yapmıştır? Apaçık bir şekilde, net olarak ufukta görmüştür. وَمَهُ alal الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ O, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, عَلَى الْغَيْبِ, yani gayb dediği vahye, karşı danin değildir. Danin, yani onu cimri değildir. Onu saklamaz, onu gizlemez. Aleyhisselam. <gülüyor> Bu da çok önemli bir işaret bizler için. Yani dini anlamada şunu çok iyi bileceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin de dediği gibi havada uçan kuşlardan bile bize haber verdi. Şimdi şuradan bir kuş geçsin karga. Hepinize desem ki bu yenir mi? Ne diyeceksiniz? Yenir mi? Yenmez. Karga yenmez. Korkmayın arkadaşlar. Karga yenmez. <gülüyor> şuradan bıldırcın geçti. İhtilafsız bir şey örnek verelim. Yenir mi? Yenir. Yani düşünebiliyor musunuz? Havada uçan kuştan dahi bize haber vermiş Aleyhisselam. Genel kaide kurallar vermiş. Yani gaybı saklamada cimrilik etmemiş. Yani anlatmış, tebliğ etmiş. Yani bizi cennete götürecek her amel bildirilmiş. Bundan sonra bir kalkıp bir insan Mevlid Kandil'i kutlayabilir mi mesela? Kutlayamaz. Niye Kutlayamaz. Çünkü kutlaması demek peygambere kaybı sakladığını itham etmekle itham etmiş olması demek. Peygamberi vahyi tam olarak aktarmadığı suçuyla suçlamak demek Mevlid Kandili kutlamak. Öyle ki bunu öyle ki bunu diliyle söylemiyorsa bile hali tavrı bunu gerektiriyor. Değil mi? Bazen hal dili İnsanın konuştuğu ağzındaki dilden daha çok şeyler ifade edebiliyor değil mi? Konuşmana gerek yok. Böyle bir baş eğip kaldırman, gözlerini şöyle çocuklara mesela yapıyorsun, konuşmuyorsun. Anında daha böyle etkili olabiliyor. i̇mam Malik onun için ne diyor? Kim dinde güzel bidat vardır derse peygambere neyle etmiş olur? İhanetle. Yani dine ihanet etmekle. Anlatmamış demek oluyor yani. Allah sana diyor ki وَمَا هُوَ عَلَى bi zanin. O peygamber ne yapmaz, vahi gizlemez, vahiyi saklamaz. Sonra bu kırat va e, ile de okunmuş, vanin sahibi kırat öyle okunursa e, yani itham olunmuş anlamında, yani itham olunmamış, İtham da olunmaz vahiy tebliğinde. En meşhuru danin. Vamahu biqawli şeytanin rajim. Bu söz Allah Teala'nın bu sözü kovulmuş şeytanın sözde değil. Şeytana ait bir söz de değil. Fe eyne tezhebun. Mekkeli diyor ki eyne O halde nereye gidiyorsunuz? Bu Kur'an'dan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? Nereye yöneliyorsunuz? Tabi diyoruz diye bize demiyor anlamında değil. Herkes kendine soruysa olsun. Eyne nezheb. Nereye gidiyoruz? Bu Kur'an'ı bırakıp da. Kendinden ki rafta duruyor. Biz ne, o rafta duruyor biz nereye gidiyoruz? Yani bu kitap neden indi aramıza? Allah sana neden gönderdi bunu? Evin rafında dursun diye mi? Yoksa okuyup, ezberleyip, amel edelim diye mi? İnhüve illâ zikrun alamin. Bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim, alemlere bir zikirdir, bir öğüttür, bir hatırlatmadır. İnsanlara, cinlere, değil mi? Hatırlatma. Allah-u Teala bizi hatırlatıyor. Ya, ya bu dünyaya siz Ebedi olarak yaşayacak değilsiniz. Onun için gönderilmediniz. Bak aranızdan patır birileri gidiyor. En son Adem hocamızın babasını gömdük Murat amcayı değil mi? Allah rahmet eylesin. 15 günden fazla oldu. Üçüncü haftaya gidiyor. Birileri aramızdan sürekli toprağın altına gidiyor. Ve toprak bunları ne yapıyor? Öğütüyor, alıyor. Yok ediyor. Kuyruk sokumundaki kemik hariç her şey toprakta çözülüp gidiyor, çürüyor. Kaybolup gidiyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim sürekli bize bunları hatırlatıyor. Ama biz hala Kur'an-ı Kerim'i ne olarak görüyoruz? Böyle yaldızlı şeyli böyle güzel koyacaksın burada duracak böyle. Güzel de duruyor. Değil mi? Bu şekilde. Yan yana da koyduğun zaman beş 6 tanesi. Ya aç bunu. atacaksın bu kitabı. Ezberleyeceksin. Namazda okuyacaksın. Ateş ayetleri, cehennem ayetleri geldiği zaman Allah'a sığınacaksın. Allah'ım bu ateşten sana sığınırım diyeceksin cennet ayetleri geldiği zaman Allah'ım senden cennetini istiyorum namazla bunları yapacaksın yani. Bu kitap bunun içinmiş. Ama dediğim gibi allah Teala soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Yani düşünün böyle sokakta birisinin bir şey dağıttığını düşünün. Birileri hiç bakmıyor. Biri. Adam ne Nereye gidiyorsunuz? Değil mi? Hop biz buradayız. Allah-u Teala'nın kitabı burada. allah Teala bu kitabını bize anlatmış. Övmüş. Mübarek ayetleri mübarek olan, apaçık ayetleri olan bir kitaptır demiş. Onu Arapça olarak indirdik. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Ola ki, umulur ki onu anlarsınız. Anlamanız için indirdik demiş. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ <يَسْتَقِيمُ> Dileyen ne yapsın diyor Allah-u Teala? İstikamet üzere olsun. Dileyen istikamet üzere olsun. Dileyen kalsın, sabah namazına camiye gitsin, dileyen de uyusun. Dileyen iman etsin, dileyen etmesin. Allah-u Teala böyle bir şey vermişin sana, Değil mi? Ama tabi bu ayet Ebu Cehil diyor ki demek ki o zaman diyor, bizim elimizde her şey. İstersek adam oluruz, istersek olmaz. Biz hemen ayetin peşinde de şu ayet iniyor. <gülüyor> allah Allah Teala dilemediği için siz Dileyemezsiniz. İstemezsiniz, isteyemezsiniz. Ha şey onun iradesiyle oluyor, meşiyetiyle oluyor. İlla en yaşa Allahu Rabbul Alemin. Evet. Haftaya Allah nasip ederse dedik ki buradayız. Bu e, sureyi bitirmiş olduk. Haftaya İnfitar suresindeyiz. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente aslaq fekura torbulek.